Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama... Ali okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de... Onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi? Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah... ...annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. ...yalan söyledim anne. Dizim açmıyordu ama... ...sol yanım çok açıyordu anne. Bugün... ...ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam... ...ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım... Ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Of babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Düzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne, ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor, bir de bunun için alıyorum anne. Bak, kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne, her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum size söylemem ama anne bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim sen de rüyama gel beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne de tam şurası sol yanım. çok acıyor anne seni çok özledim çok anne.